Tedavi esnasında kullanılan ilaçların bir alkol var. Bazı hocalar bu ilaçları evet. kullanan kişiler öldükleri zaman kabir azabı görür diyorlar. Evet. Benim oğlum 6 seneki kemoterapi gördü, 11 yaşında vefat etti. Kullandığımız ilaçlardan dolayı evladım bir kabir azabı görür evet. mü demişler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rahmet eylesin. Amin. İnşallah annesine, babasına, bütün sevdiklerine şefaat eylesin Amin. bu kardeşimizin. Evet. Hiç, yani normalde alkolü bir şeyi içmek, kullanmak doğru değil. Gerçekten kabir azabına da sebep olabilir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu yönünde hadisleri var. Ancak bunu bir ilacın içerisindeki alkole hamletmek ve böyle bir ilacı kullanan insanın da kabir azabı çekeceğini söylemek doğru değil. Evet. Yani böyle bir şey elimizde ne Kur'an-ı Kerim'de, ne hadis-i şereflerde, ne de alimlerimizin sözlerinde böyle bir şey yok. <gülüyor> Söz konusu değil. Yani bir insan eğer alternatifi varsa... Alternatifi olduğu sürece içerisinde alkol maddesi bulunan veya domuza ait bir ürünün bulduğu, maddenin bulunduğu ilacı kullanmaz. Alternatifi varsa. Ama şöyle düşünün. Uzman bir doktor, işini bilen bir insan hastasına bir ilaç tavsiye ediyor. Ve o ilaç içerisinde de domuza ait bir ürün var. E yine alkol var diyelim. Ama alternatifi söz konusu değil. Bu durumda kullanabilir. Şimdi zaten kardeşimiz 11 yaşında. Yani ergenlik çağına bile girmemiş. Dolayısıyla meskulü bile değil. Ve başka bir şey daha var. Kemoterapi gibi çok ciddi bir tedavi görmüş. Zaten o kadar muzdarip. E şimdi tutup yani alakasız bir şeyi alıp böyle bir kardeşimizin annesine söylemek, onu üzmek yerinde değil. Şuna inansın bu kız kardeşimiz, bacımız. Yani inşallah o evladını Cenab-ı Hak kendisine şefaat eder. İnşallah, i̇nşallah Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın o cennet bahçesinde oynayan gençlerden bir tanesi i̇nşallah. olur. İnşallah. İnşallah. Tamam. Teşekkür ederiz.